Kur'an kavramları Hazırlayan ve sunan Ahmet Kalkan Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sayın ve sevgili dinleyiciler, bugün yine bir Kur'an kavramıyla daha karşınızdayız. Hepimizi her yönden ilgilendiren, paranın, malın kullanılmasıyla ilgili iktisat kavramını bugün gündeme getirmeye çalışacağım. Kavramımızın adı iktisat. Yani rızıkla, ...mal ile, zenginlik, fakirlik anlayışı ile ilgili temel bir kavramı irdelemeye çalışacağız. Tabii ki bunun faizin reddedilmesi ve İslam dışı ekonomi sistemlerinin açtığı problemlerle alakalı yönleri var. Ve İslam iktisadının tabii tümüyle İslami bir sistem içerisinde geçerli olabileceğini... E, Hatırlatma söz konusu ama biz genel ölçüler içerisinde İslam'da iktisadın neleri içerdiğini sınırlı dakikalar içerisinde özetlemeye çalışacağız inşallah. İktisat kelimesi e, Arapça bir kelimedir tabii ki Kur'an kavramı olarak Kur'an'da bunun temel türedi kelime kast kelimesidir kafsat ve dal ile. Kur'an-ı Kerim'de bu kelime e, müktasit ifadesiyle üç yerde ve kast kelimesi kök halde e, üç ayrı yerde olmak üzere toplam altı yerde geçer. Arapça bir kelime olduğunu söyledik. Lügat olarak orta yolu tutmak, itidal ile hareket etmek ve bundan yola çıkarak dar bir alanda yani para ile ilgili değerlendirilmiş tutumlu olmak, gereğinden az veya çok harcamaktan kaçınmak anlamlarına geliyor. Kur'an bunu parayla ilgili kullanmadığı, genel olarak kullandığı halde, İslam tarihi içerisinde insanlar ekonomik faaliyetleri iktisat ile, bu Kur'an kavramıyla değerlendirmişler. Tekrar edelim, iktisat, ekonomi yani paranın üretim ve tüketim anlamında, günlük e, kullanımına hasreden bir kelime olarak kullanmamış ama genel yapı içerisinde bu anlam diğer anlamları geri plana atmıştır. Tabii ki e, günümüzdeki ekonomi ve iktisadi faaliyetler en fakirimizden en zenginine kadar ev kadınından öğrencimize kadar Hatta inzivaya çekilmiş var ise eğer günümüzde Müslüman bir bireyin inzivadaki kılık kıyafeti yeme içmesi, diğer işlerini takip edebilmesi veya zihninde en azından problem olarak taşıması veya taşımaması yönüyle, elindeki kitabın veya elindeki tesbihin parayla alakası olması hasebiyle her alanda demek ki, müracaat edilecek bir husus olabiliyor. İslam yeme içme giyim kuşam eşya kullanımı gibi her hususta aşırılıktan kaçınmayı ifrat ve tefrit dediğimiz cimrilik veya savurganlık gibi yanlış tutumlara gitmemeyi orta yolu yani iktisadı emretmiştir. Hem savurganlığı hem de cimriliği yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerim bunu sadece ekonomi alanında değil her konuda adaleti, itidali yani iktisadı vurgulayarak ümmetin orta ümmet, ümmeti da olduğunu ifade etmiş. Dolayısıyla her türlü işin hayırlısının orta olanında ifrat ve tefrikten uzak olanında görmüş. Kur'an-ı Kerim söz gelimi yürüyüşte Sesin kullanımında bile bu ölçüyü ifade etmiş. İktisat kelimesinin türevi kullanılarak Lokman suresinin söz gelimi 19. ayeti kerimesinde Lokman aleyhisselamın oğluna nasihatleri babında yürüyüşünde muktesit ol, ölçülü ol, sesini de kız yani bağıra çağıra konuşma diye oğluna konuşma biçiminde, yürüyüş biçiminde iktisatlı olmasını emrettiğini ifade eder yine İsra suresinin 29. ayet-i kerimesinde bu iktisat kelimesi e, değişik şekilde kullanılır e, elini boynuna bağlayıp cimri kesilme büsbütün açıp da tutumsuz olma yoksa pişman olur, açıkta kalırsın halinde ayet-i kerime e, orta yolun ekonomi yönüyle parayı kullanma yönüyle de uygulanması gerektiğini emretmiştir. Evet, iktisadın karşıtı, zıttı daha çok israf olarak vurgulanır. İsraf aşırı gitmektir. Sadece parayı kullanmakta değil, her konuda aşırı gitmeyi israf kelimesiyle ve her konuda itidali de iktisat kelimesiyle değerlendirir din. İsraf, aşırı gitmek, gereğinden fazla yemek içmek, harcamaktır. Vaktin gereğinden fazla gereksiz yere kullanılması ya da bir şeye gerektiğinden fazla zaman ayrılması bile israf olarak değerlendirilir. Yani olayın sadece maddi olarak değerlendirilmesi sonradan insanlar kavramları daha hususi alana kaydırdığında ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla israfın dinimizce yasaklandığını her davranışında tutumunda İnsanların orta yolu takip etmelerini Kur'an-ı Kerim e, emretmiş, tavsiye etmiş ve İslami hususlar da bu iktisadı diğer dayanaklarıyla desteklemişlerdir. İslam, insanlar arasında eşitliğe, güçsüzü korumaya özel bir önem vermiştir. Zekat ve sadaka Kur'an'ın ve sünnetin övdüğü, tavsiye ettiği önemli davranışlardandır. Bunlara Kur'an ısrarla insani özelliklerin kaybolmaması ve topluma karşı mümin bireylerin sorumlu olması yönüyle ısrarla teşvik ve tavsiye etmiştir. Servet ve refahın tabana yayılmasını din esas almış, servetin, paranın, malın, çoğunluğun aleyhine bir azınlığın elinde toplanmasını İslam yasak kılmıştır. Haşr suresi 7. ayet, mal olarak servet, içinizde zenginler arasında dönüp dolaşan bir dület veya devlet, olmasın şeklinde mal verilecek ifadeyi içerir. O yüzden bugünkü toplumda ve kapitalist toplumların sömürüye dayanan toplumların hemen tümünde görülen kaymak tabakayı yenen, yiyen elit tabaka çok az sayıda bir zümrenin oluşmasını din onaylamaz. Bugün görülen odur ki hem kapitalizmin hakim olduğu ülkelerde hem de Kapitalizmi yaşamak için bunca yol kat ettiği halde kapitalist de olamayan, başka bir sisteme de bağlı olamayan, sistemsiz ve düzensiz taklitçi anlayışlarda yüzde seksenlik toplum, yüzde yirmilik bir kazanca ortak olurken toplumun yüzde yirmisi, o ülkenin veya dünyanın yüzde seksenlik ürettiği değerleri paylaşmıştır. Dolayısıyla kurtların şah olsa kuzulara yapmayacağı taksimi zalim e, emperyalistler, parayı iktisat olarak kullanmayan, sadece bazılarının elinde rant olarak değerlendiren e, sömürücü zihniyetler, Karun'un çağdaşları halkın mallarını değişik yollarla gasp ederek, onların nasiplerine de el uzatarak yüzde yirmilik bir oran, yüzde seksenlik bir üretime e, üzerine çöreklenerek sahip olmuştur. Dolayısıyla çoğu kavgalar, hırslar, tamahlar, aşırılıklar, zulümler, Çoğunlukla bu iktisadi anlamdaki adaletsizliğin üzerinden neşvi nema bulur. Söz gelimi yeryüzünde nice zulümlere sebep olan, hala da yer yer olmakta olan sosyalizm ve komünizm, bütün bu zulmünü kapitalizmin insanları ezen, sömüren, zenginin daha zengin olabileceği bir faiz düzeninin, bir sömürü düzeninin hatalarına, kendisini oturtmuş ve ona alternatif olma sevdasıyla ayrı bir zulme gitmiştir. Bu konuda isterseniz iktisadın rızıkla, direkt yeme içmeyle alakasını e, rızık kavramından ödünç alarak e, iktisatla bağlantısını kurmaya çalışayım. Kur'an-ı Kerim'de rızık kavramı daha Bakara suresinin ilk ayetlerinden ee, başlayarak e, sık sık karşımıza çıkar. Rızık, faydalanılması için verilen bir bağış, bir pay, hisse, nasiptir, haz veya gıdadır ve mutlaka kendisinden faydalanılan şeydir rızık. O yüzden dünya ve ahiretteki verilen hisselere, paylara rızık denilir ama bir şartla ki o da kendisinden yararlanılması gerekir. O şartla. O yüzden Allah'ın canlıya zevk ve faydalanma nasip ettiği maddi ve manevi olarak yararlanılabilecek her şeyin rızık olduğu vurgulanır. Bu anlayıştan yola çıkarak bankadaki paralar, yastık altındaki altınlar, fabrikalar, yüksek yüksek binalar, atıl yatırımlar, daha büyük yatırımlar için projeler, borçlar, sıkıntılar hiçbiri rızık değildir. Çünkü bu sayılanlar direkt olarak kendisinden faydalanılmıyorsa, faydalanılmadığı ölçüde rızık anlayışının içerisine girmez. Hatta insanın hammal olarak sahip olduğu, yüklendiği, manevi olarak ilim gibi, hikmet gibi, amele dönüşmeyen inanç gibi hususlar bile manevi olarak bir rızık özelliğine girmez. Yani imanın, ibadetin, ahlakın, marifetullah'ın, Kur'an kültürünün, takva bilincinin rızık olması için insan hayatında aksiyon olarak eyleme dönüşmesi, onundan, ondan insanın dünya ve ahiret açısından ve esas manevi e, özelliklerse Allah'ın helal kıldığı, meşru kıldığı daireyi hiç aşmadan ilahi ölçüler dikkate alınarak yani ahireti öncelikleyerek yararlanılması şartı vardır ki rızık olsun. O yüzden rızıklar bellidir. Kazandıklarımızın ne kadarını yiyebiliyor, ne kadarını faydalanabiliyorsak, ne kadarının hayrını görebiliyorsak ancak rızık diye ifade edeceğimizin onlar olduğunu düşünmeliyiz. Yani kazancımız çok olabilir. Bundan yararlanmamız az ise rızık ayrıdır. Kazanç ayrıdır. Yani insanların kiminin 50 tane fabrikası, 100 tane şirketi, 1000 tane çalışanı olabilir. Ama onun rızık olarak yararlandığı şey belki bir fakirin rızıklandığı nimetlerden daha az olabilir. Kişinin bankalarda duran paraları ya da fabrikalara yatırdığı paraları kendisine fayda değil, zarar bile getirir. Ahiret açısından bu büyük bir zarar olduğu gibi dünya açısından nice fitnelere, korkulara, vehimlere, tehlikelere, risklere mal olacak, insanın sağlığını, ruh sağlığını götürebilecek, huzursuzluğun kaynağı olabilir. Bırakın rızık olmayı, kişiye külfet olmaktan Vebal olmaktan, zulüm olmaktan, insanın dünyasını ve ahiretini karartmaktan başka hiçbir menfaat elde etmediği şeyler olabilir ki bunları rızık kapsamında değerlendirmek mümkün değildir. O yüzden bugün nice fakirler zenginlerden daha fazla rızka sahip olabilir kiminin e, rızkı kendisine fayda sağlamayınca hatta bela olunca onun bir nimete, bir rızka dönüşmediği değerlendirilir ki Kur'an buna dikkati fitne kavramıyla e, çeker. E, ahiret bilinciyle vurgu yapar. Haram bilinciyle değinir. Kalplerin mutmain olmasına engel olması selim kalbe bir virüs gibi girmesi yönüyle kalbin mühürlenmesine kadar gidecek bir afet olması şekliyle vurgular yapabilir. Dolayısıyla rızık temelde artar mı diyebileceğiz. Bu anlamda rızık ne artar ne de eksilir. Ama insan kendisine verilen irade ile arttığını zanneder ama artmadığı halde helal olabilecek rızkı haramlaştırmış olur. İnsan başkasının malına göz diker, söz gelimi helal yolla kendisine gelip gelmeyeceğini bilmediği için, geleceğini o kendi bir beşer olarak çok küçük pencereden gördüğü tahmin ettiği için, hırsızlık yaparak kendi rızkını arttırdığını zanneder, ama ondan ne kadar nasıl yararlanabilecektir, onu kendisi de bilmemektedir. Değişen hizmetimde hiçbir şey yoktur. O rızık olarak yararlanabileceğini artırmamıştır. Sadece artırdığı şey günahtır, haram duygusudur, ahiret bilincine zarar vermektir. Dolayısıyla helal olanı harama değiştirmek gibi bir tavrı söz konusu olmaktır. İşte rızkın paylaştırılması yönüyle bu açıklamayı yapacağım ki genel olarak sistemlerin iktisat anlayışlarına vurgu yapabileyim. O yüzden İslam malı, mülkü sadece Allah'a ait olarak değerlendirir. Rızkı insanın kendisinin direkt olarak kazanıp sahip olduğu değil, emanet olarak Allah tarafından verilmiş bir sorumluluğu olan hesaba çekilecek bir nimet olarak değerlendirir. Eğer bunu helal yoldan alırsa ve bu nimeti verenin Allah olduğunu unutmayarak ona teşekkür görevini kullukla yerine getirirse, o rızık olarak kendisinden istifade edilecek ve manevi rızıklara yol açabilecek bir imkan olurken, bunu haramlara e, bulaştırırsa o zaman, İslam dışı zihniyetlerin paraya, mala, rızık anlayışına baktığı gibi bakmış olur ki, bu yaptığı en azından İslam dışı bir uygulamadır. İşte İslam dışı iktisadi sistemleri tarihte de aslında bu iki kavramla değerlendirebiliriz. Birincisini ifratın olması şeklinde aşırılık olarak kapitalizmi sömürü düzenini, Karun anlayışını parayı kullanıp devlet haline getirip insanları ezme halinde Kur'an'ın parayı bazılarınızın elinde devlet olmasın e, şeklinde tırnak içinde kullandığım bir devleti bir güç olarak insanları etkileyen onları köle haline getirebilecek dolayısıyla parayı kutsallaştırıp, tanrılaştıracak, günümüzde kapitalizm denilen Karuncu bir sistem vardır. Dolayısıyla Karun'un Kur'an-ı Kerim'de e, dünyanın en zengini olarak, belki kendi ismi olmadan, prototip bir örneklik olarak, sömürücü bir tipin, o isimle değerlendirildiği bir sembol isim olarak e, yaklaşımı söz konusudur. Ama Musa Aleyhisselam'ın kavminin içerisinden çıkması yönüyle, Müslümanların içerisinden çıkıp, e, Firavun düzeninin e, devamı için çalışması ve onun çarklarını çevirmesi yönüyle, beslendiği Müslüman kümesinden e, güç aldığı, Yumurtayı gidip firavunun e, kendi sarayına veya kümesine bırakması şeklinde değerlendirebileceğimiz bir işbirlikçi yapısı söz konusudur. Dolayısıyla kapitalistlerin e, Musa'nın kavminden olsa da aslında dinleri yoktur. Daha doğrusu onların dinleri paradır, çıkarlarıdır, menfaatleridir, dünyalarıdır. E, nerede e, rüzgar bu yönüyle kuvvetle esiyorsa... O da orada renk alabilir. İşte bunu günümüzde e, Karun'un anlayışını kapitalizm, sömürücü e, düzenler e, almaktadır. Bunun da temeli tabii ki materyalizme, maddeyi yücelten, putlaştıran, hatta insanın üstünde bir yer veren e, özelliğe götürmek mümkündür. İşte kapitalizmde tarih boyunca her yol mubahtır, her yol meşru görülmüştür sömürü e, alabildiğine e, söz konusudur. Toplum yönlendirilerek, kandırılarak tüketim toplumu haline getirilir. Bunun için her türlü e, insanları yönlendirecek, aldatacak hususlara yön verilir. Yani reklama, vitrine, e, insanları çekip çevirecek her türlü kandırma ve aldatmaya kapitalist düzen içerisinde e, büyük bir özgürlük e, verilmiş, imkan verilmiştir. Yalanlar, dolanlar, yeminler, e, müşteriyi ikna etme çabaları için her türlü kandırmalar e, kapitalizmde bir dini ibadetmiş gibi değerlendirilir. E, kapitalizm, e, Müslümanların anlayışına göre İslam'a en büyük darbe vuran dinlerden, batıl dinlerden insanların şeytanın e, yönlendirmesiyle ortaya attığı inançlardan biridir. Burada e, kapitalistlerin kutsal kitabının üzerinde bol sıfırlar olan paralar olduğunu, onların mabetlerinin bankalar olduğunu e, ifade etmek, dolayısıyla insanın bilinçli veya bilinçsiz olarak paranın kulu veya kölesi parayla alınabilecek eşyanın kulu veya kölesi haline geldiğini değerlendirmek, herhalde çok aşırı bir yaklaşım olmasa gerektir. Bunun karşısında yine ifratın bir uzantısı olarak tefrit söz konusudur. Bu da sosyalizm veya komünizmle değerlendirilmiş. Tarihte de buna benzeyen anlayışlar, nice zaman teori ve hatta uygulamaya yönelik, eyleme yönelik bir ideoloji olarak ortaya çıkabilmiştir. Çağımızda değişik şekilde e, bu düzen bir zamanlar öne çıkartılmış. Sonra kapitalizm onu da tahterevalli gibi alternatif olmaktan çıkartıp kendi içinde eritmenin yolunu bulmuştur. Ama e, tarihten beri ola gelen bu ifratın karşıtı tefrit mutlaka değişik e, kılıflarla da olsa karşımıza çıkacaktır. Yani komünizm ve sosyalizmin tümüyle öldüğünü düşünmek e, hayal görmektir. Yanlış bir değerlendirme yapmaktır. Biraz kapitalistleşerek, biraz çağa uyarak e, ama e, kapitalizmin sömürüsüne alternatif olma iddiasıyla fakirleri, halkı, ezilmiş insanları kandıran düzenler e, değişik atlarla bütün dünyada insanların karşısına sunulacaktır. Özellikle İslam'ın alternatif olarak sunulması işlerine gelmeyen kişiler işte komünizm de gelecekse onu da biz getiririz anlayışıyla zaman zaman kendi alternatifini ortaya koyan düzenlerin daha uzun ömürlü olacağını düşünen açık gözler tarafından piyasaya sunulabilecektir. Komünizmde veya sosyalizmde Kapitalizmin tersi olarak şahsi mülkiyet söz konusu değildir. Orada para yüceltilirken, komünizmde emek yüceltilmiştir. Ee, kapitalizmi her şeyiyle bireyin mal ve mülk edinebilmesi, her yoldan zengin olabilmesi esasına dayanırken, komünizm ve sosyalizmde devletin her yoldan zengin olabilmesi için, sistem ayarlanmış. Bu yüzden şahsi özgürlükler ve kişilerin mülk edinme haklarına büyük çapta engeller konulmuş. Devletin her şeye sahip olması esası gündeme gelmiştir. Ve yer yer bu fakirlikte de olsa bir eşitliğin, bir ortaklığın paylaşılması esasını daha çok da sosyalizm ifadesiyle e, paylaşma ve sosyallık adıyla ortaya çıkmıştır. Yani kapitalizmde bireyin zenginleşmesi, bireyin mal mülk edinmesi öne çıkarken, sosyalizm ve komünizmde ise devletin zenginleşmesi, sosyalleşen bir grubun, mümkün işte işçi partisi dersiniz, başka e, zihniyet dersiniz, onların e, mala mülkiyete yön vermesi şeklinde değerlendirilmesi söz konusudur. Yani Kapitalizmde para ilah kabul edilirken, komünizmde ilahlığın devlet olduğunu ya da toplum sosyal dünya e, olduğunu ya da emek adıyla toplumun e, çalışma gücünün kutsallaştırıldığını, tanrılaştırıldığını, yücel yüceltildiğini e, görmekteyiz. İslamsa kutsal olarak sadece Allah'ı öne çıkartır. Malın ve mülkün tek sahibi vardır, ortaksız tek sahibi, gerçek sahibi olan Allah'tır. O dilediğini zengin, dilediğini fakir eder. Mülkü dilediğine verir, dilediğinden de dilediği kadar alır. O yüzden e, mülkün esas sahibi odur. İnsanlar sadece emanetçidir, sadece veznedardır. Bir veznedarın kasasındaki paralarla övünmesi, onu istediği gibi kullanabilme hakkını kendinde görmesi ne kadar yanlış ve ne kadar hayalcilik ise, aynen öyle bir Müslüman kendi elinde Allah'ın kendisine çokça mülk verdiği, zenginlik ve nimet verdiği, rızık verdiği, onunla imtihan ettiği söz konusu ise, onunla övünmesi, onu dilediği gibi kullanabileceği, kendisine kimsenin karışamayacağı anlayışı da, aynen Veznadar'ın durumu kadar, abestir, yanlıştır ve bir Müslüman için düşünülmemesi gereken bir husustur. Evet, kapitalizmde mal şahsınsa, kimse ona karışamazsa, devlet sadece vergisini alır, ona her türlü imkanları tanırsa, komünizmde mal ve mülk sadece devletin, ise İslam'da ise sadece Allah'ındır. Dolayısıyla tek ilah, tek hakim, tek otorite, tek yönlendiren güç vardır. Bu hem rızık anlayışı hem para ve mal mülk anlayışı konusunda hem de bütün sahip olunacak değerler yönüyle kişinin kendisi de dahil sahip olduğu her husus bir imtihan olarak, bir emanet olarak değerlendirilir. Esas sahibinin Allah olduğu vurgulanır. Hani hepinizin bildiği o Yunus'a ait meşhur dörtlük vardır. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi malda yalan, mülkte yalan var biraz da sen o yalan. İşte mümin kendisine verilen oyuncaklar gibi parayla, malla, mülkle ancak oyalandığını. Bununla imtihan olduğunu ama esas işinin oyalanmak, avunmak, uyumak olmadığını Allah'ın emanetçisi olarak yeryüzünün halifesi olarak adaleti temin etmek ne zulme rıza göstermek ne zulme uğramak ne zulmetmek bütün bunların dışında Allah'ın askeri olarak Allah'ın emri istikametinde adaleti bulunduğu her yere yayma görevinde olduğunu bilen insandır meşhur bir misalle Kapitalizmi suyun aşırı şekilde serbestleştirip genleştirilen buhar haline getirilen aşırı özgürlükçü anlayış olarak buharı örnek vererek anlatırlar. Dolayısıyla insan sudan yaratılmış ve suya muhtaç olan suyu rahmet olarak bilmek zorundadır. Ama suyu aşırı genleştiren, Aşırı özgür bırakan, buhar haline getiren bir anlayış, bir oda dolusu buharı insana, susuz kalan insana verseniz ne o sudaki tadı alacaktır, ne o rahmete ulaşacaktır, ne susuzluğunu giderebilecektir. Dolayısıyla insanın rahmete yani suya ihtiyacını siz buharla karşılayamazsınız. Komünizmi ise suyun aşırı dondurulması, sıkıştırılması, özgürlüklerin kısıtlandırılması şeklinde e, buza benzetirler meşhur örnekte. Dolayısıyla susuz insan, rahmete muhtaç olan insan ne kadar buz kemirirse, yalarsa yalasın, buzdaki gıdayı da, buzdaki ihtiyacı da, buzdaki güzelliği, tadı da yakalayamayacaktır ve bir insanın hayatını e, sudan uzak bir şekilde buzla veya buharla geçirmesi ne kadar insana zulüm ise kapitalizm ve komünizmde ayrı yönlerden insana o kadar zulmet edir. İşte İslam'ın ideal bir denge olduğunu, bunun su örneğiyle, iktisat e, anlamını içerdiğini ifade etmiş e, oluyoruz. Diğerlerinin ise olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz. İslam'ın iktisat e, sistemini başlıklar halinde isterseniz vereyim konuyu ondan sonra biraz daha e, dal budak saldırarak genişletme imkanına sahip oluruz inşallah. Evet e, İslam'ın iktisat anlayışı e, az önce söylediğim gibi ideal ve orta yolu içerir. Kur'an, bunun temel e, prensiplerini vaz eder. İslam'a göre helal para ve mal kazanma yolları, Kur'an-ı Kerim tarafından en ücra noktaya kadar belirlenmiştir. İslam ekonomisinin genel ilkeler olarak değerlendirebileceğimiz bu, hus bu hususları, Kur'an'daki ayetlerden yola çıkarak, e, şu başlıklar altında ifade edebiliriz. Bir, Kur'an-ı Kerim, ee, özel mülkiyeti yasal olarak, hak olarak verir, batıl yollarla mal kazanmayı ise haram kılar. Bakara suresi 267, İsa suresi 29, Nur suresi 33, Muhammed suresi 36 37. ayetler gibi nice ayetlerde bu husus vurgulanır. Ben isterseniz ayetleri vurgulamayayım sadece e, çıkarım yaptığım Kur'an'daki e, ekonomik e, temel esasları cümle halinde ifade etmeye çalışayım. Birincisi özel mülkiyetin Meşru olduğunu, helal ticaretin e, caiz olduğunu ama batıl yollarla mal kazanmanın haram olduğu vurgulanır. Bu batıl yollar Kur'an'ın değişik ayetlerinde açıklanır. Bunlardan birisi ribadır, faizdir, birisi kumardır. Bunlar insanları, e, insanlara ait parayı veya malı batıl yollarla yemektir. Kur'an-ı Kerim bunu ısrarla açık şekilde vurgular. Üçüncüsü servet az önce de ifade ettiğim gibi belirli ellerde tekerleşmemeli. E, kartelcilere, holdingçilere, hortumculara yani bazı sömürücü insanlara paranın çoğu, e, ekonominin çoğu, iktisadın e, ve e, malın mülkün çoğu verilip sadece belirli insanların elinde e, toplanan bir meta haline gelmemelidir. İslam sistemi kesinlikle e, parayı, ekonomiyi bütün e, topluma yayacaktır. Fakirle zengin arasındaki makası en az e, biçimde daraltacak, birbirine makasın kollarını yaklaştıracaktır. Zekatla, infakla, e, azat etmekle, e, ita dediğimiz e, kişinin öncelikle maddi ve parasal yönüyle insanlara yardım etmesiyle, e, eşe, dosta e, yardım etmek zorunluluğuyla, akrabaya vermekle, değişik prensiplerle İslam bunu yer yer emretmiş, Mecbur tutmuş yer yerde tavsiye ettiği hususlarla ve rantçılık, hortumculuk gibi zenginlerin daha zengin, fakirlerin daha fakir olacağı faiz gibi İslam dışı yaklaşımları yasak kılarak bunu uygulamıştır. Yetimlerin, aklı ermezlerin mallarını korumak için rüşte erinceye kadar, yani doğruyu yanlıştan ayırt edecek, olgunluğa gelinceye kadar onların mallarında tasarruf yetkisi kısıtlanır. Ya onların direkt olarak velileri veya devlet vesilesiyle, devlet de velidir, e, İslam devleti vasıtasıyla e, onların mallarının sefahat yollarına sefihçe e, aktarılmasına İslam engel olur. Yine bir diğer özellik olarak İslam'ın başlangıcından itibaren namaz gibi zekat da farz kılınmıştır. Kur'an zekatı olmazsa olmazların e, temellerine almıştır. Namaz ve zekatı e, diğer amellerden farklı olarak itikadi düzlemde de İslam e, vurgulamıştır. Dolayısıyla namaz gibi temel hükümlerden olan zekat Kur'an'da çoğunlukla namazla birlikte zikredilir. Namazı kılmak, zekatı vermek İslam'ın en ayırıcı temel özelliklerinden kabul edilir. Bu iki e, eylemi yerine getirmemek şirk alameti olarak itikadi bir problem olarak e, gündeme getirilmiş. Namaz kılmayanların e, imanı e, İslam alimlerince e, değerlendirilirken aynı şekilde e, zekat vermeyeceğim diyen insanlara savaş ilan edilmesi, onların mürtet kabul edilmesi de İslam tarihinde e, daha sahabe döneminde ortaya çıkan e, bir konudur. O yüzden bu müşrik iken halinden dönüp namaz kılmaya ve zekat vermediği için zekatı kabul etmediği için irtidad etmiş kabul ettiği halde zekat vermeye başlayan Müslümanların din kardeşi olur. Bunların tövbesi sadece dille olmaz, eyleme, ibadete zekat ve namazın icrasıyla ortaya konur. E, ondan sonra insan e, can güvenliğine ve kardeşlik statüsüne ulaşabilir şeklinde değerlendirilmiş. Bunun tekfir anlayışına e, kapı açması için e, kullanılmamasını ama İslam'ın namaz ve zekatı e, temelde e, kulla Allah arasında, kulla diğer kullar arasındaki temel ilişkilerin prototipi olarak itikadi düzlemde değerlendirdiğini ifade etmek istiyorum. Namaz sadece kendi başına bir namaz olarak anlaşılabileceği gibi kişinin Allah'la arasındaki tüm kulluk ilişkilerini, emir ve yasak ilişkilerini, kul-rab ilişkilerini tanzim edecek bir baş örnek olarak vurgulanabilir. Zekat da kişinin İnsanlara karşı, topluma karşı, mümin veya kafirlere karşı, hatta tüm yaratıklara karşı ilişkilerini ifadelendiren bir örnek olarak da vurgulanabilir. Ee, İslam ekonomisinin diğer bir e, temel esası, Kurandan ortaya çıkarak zekatı isterseniz çok basit olarak hatırlatı verelim. Para ve ticaret mallarında yüzde iki buçuk, toprak ürünlerinde sulamaya göre yüzde on veya yüzde beş olarak zekatın alındığını biliyoruz. Hayvanlarda biraz farklı. Fıkıh kitaplarında bunlar genişçe ifade edilir ama sadece zekat değildir İslam ekonomisinin esası. Dolayısıyla zekatın öncelikli olduğu paranın ee, sadece belirli insanlarda doluş dönüp dolaşan paranın daha fazla para getirdiği bir anlayışa gidilmesine engel olan sistemlerin e, en başında gelen hususlardan biri olarak vurgulanması gerekiyor. Ee, yine toplanan zekatın nereye dağıtılacağını Tövbe suresi 60. ayet 8 ayrı sınıfı e, ifade ederek e, delirtir. Bunları ben e, e, şu anda e, tabii ki değerlendirmeyi e, vaktin e, israf edileceği e, anlayışıyla gerekli görmüyorum. E, İslam ekonomisinin, İslam iktisadının bir diğer e, özelliği Kur'an'dan yola çıkarak e, aile reisi olarak erkeğin, karısının ve Bülüve ermemiş bütün çocuklarının hatta kendisine muhtaç iseler anne ve babasının geçimlerini sağlamaya mecbur olduğudur. Dolayısıyla evde geçimden sorumlu olan kocadır. Hem bülüve ermemiş çocuklarının hem eşinin hem de muhtaç ise anne babasının tüm dünyevi ihtiyaçları evin erkeği tarafından karşılanmak mecburiyetindedir. O yüzden din kadınların çalışmasını istisnai olarak ve meşru ölçüler içerisinde e, koymuş. Hele günümüzdeki sistem içerisinde kadınların çalışması konusunda tabii ki e, hem e, onları mecbur etmemek yönüyle hem de kadının saygınlığını ve hukukunu korumak için e, değişik müeyyideler e, koymuş. Dolayısıyla kadının e, bir üreticiliğini toplumda parayı üretmek yerine koymamış, daha çok insan üretmek gibi e, en merkezi alana, kadının psikolojisine, e, e, fizyolojisine uygun e, bir e, makama getirmiştir. Dolayısıyla onun e, mal mülk kazanma, bir meslek edinme, ee, çoluk çocuğunu veya ailesini geçindirme durumu İslami bir toplumda istisnaların dışında e, üzerinde görevde değildir, e, onun alanına da girmez. Ama o e, topluma katkı olarak e, İslami ölçüler içerisinde tabii ki saygın bir yerini gerektiği ihtiyaç kadar alacaktır. Dolayısıyla toplum dışına atılması gibi de e, anlaşılmamasıdır, lazımdır. Ama tekrar ederim ailenin geçim yükü e, bir kadının e, omuzlarına yüklenildiği zaman kadın kadınlığından da çok taviz verecek, anneliğinden çok taviz verecek, dininden taviz verecek, ahlakından taviz verme durumunda kalabilecektir. Özellikle İslam'ın hakim olmadığı e, ekonomik şartların da e, zulme ve sömürüye dayandığı toplumlarda bu e, e, kadın hakkı diye zannedilen hususlar kadına e, en büyük çapta yaralar açabilecektir. Evet, e, İslam iktisadının diğer bir e, ana e, esası hangi ulustan veya toplumdan olursa olsun her insanın geçimini sağlamak, kalacak yeri bulunmayan kişiye e, baramak, otel vesaire gibi e, yer temin etmek devletin kesinlikle e, ihmal edemeyeceği görevlerinden birisidir. Dolayısıyla devlet bütün vatandaşlarına Müslüman olmasalar bile karnını doyurmak, helal yollardan onlara geçimini sağlamak geçimini sağlayamayacak e, problemleri hastalıkları e, zorlukları söz konusuysa devletin onları e, ekonomi yönüyle e, kendisi babalık yaparak geçindirmek mecburiyeti söz konusudur. Sadece rızkını değil giyimini de e, barınacağı kalacağı yeri de e, eğer e, insan e, Afetlere uğramışsa, e, sakat ise, e, çevresinde ona yardım edecek akrabaları yok ise, toplum e, serbest kuruluşlarla bu işi ayarlayamamışsa, devlet bunu kendi bütçesinden birinci derecede insanını başkalarına muhtaç etmeyecek, harama e, müracaat ettirmeyecek şekilde... E, devletliğini yapacaktır. Yani devlet insana hizmet etmek için Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara kolaylıkla yerine getirmeleri için Allah'ın hükmünü uygulayarak adaleti sağlamak insanları Allah'a güzel bir kul olabilme imkanlarını ortaya koyabilmek için her türlü ekonomik, sosyal ve siyasal tedbirlerini alacaktır İslami bir sistem içerisinde. Dolayısıyla İslam'ın esasları uygulanmış olsa e, devletle vatandaşın etle kemik gibi birbirini nasıl bütünleyeceğini birbirlerine nasıl e, hizmet edeceğini e, ibadet aşkıyla bu işleri adaleti sağlama konusunda yerine getirebileceğini ifade etmek istiyoruz. Ama siz ee, günümüzde öylesine ayağa düşmüş e, ilkesel ilkesiz ilkelerle e, insanları oyalarsınız ki insanlar sadece e, tallaklarını değiştirirler e, hamam aynı hamamdır tas aynı tasdır su aynı bulanık sudur e, sadece e, insanlar e, tallaklarını değiştirerek bu e, yöneticilerini seçtiklerini e, zannederler. Dolayısıyla bir sürü e, kandırmaca ile e, insanlar aldatılır, oyalandırılır ve hem ekonomik hem de diğer yönlerle e, insanlar adaleti icra edemezler. Allah'ın indirdiğiyle ancak adalet gerçekleşebilir. Kur'an bunu çok net bir şekilde tersinin zulüm olarak, fısk olarak, küfür olarak e, ifade edilmesi şeklinde de e, beyan eder orta yoldur itidal adalet kelimesi de orta yoldan e, bu kelime ile e, e, vurgulanan ifadedir ve Allah'ın indirdiği ancak adalet olabilir onun dışındaki beşeri düzenlerin hem ekonomik yönüyle hem sosyal hem ahlak hem diğer eğitim veya insanı ilgilendiren her alan yönüyle zulümden tümüyle uzak kalması mümkün değildir. Evet, demek ki İslam'da insanların hem giysisi, hem rızkı yiyeceği, hem de barınacağı imkanı devlet mutlaka helal yollarla sağlayabilecek imkanı oluşturmak. Eğer bu imkanı oluşturmuyorsa insanları her türlü imkanıyla üstlenmek ee, İslam Devleti'nin vazgeçilmeyecek şartıdır, görevidir. Ancak İslam'a karşı savaşanlar öldürülmesine, İslami hükümlere göre e, idam cezasına e, mahkum olanlar bu yardımı alamazlar. Bunun dışında Müslüman olmayan vatandaşları bile Müslümanlar devletleri icabında, devletlerinin otoritesi içerisinde tutmuyorlar. E, bütün ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Bu konuyla ilgili Tevbe suresinin 60. ayetini, Nur suresinin 22. ayetini, 33. ayetini, Haşr suresinin 7 ve 8. ayetlerini ve peygamberin uygulamasını, Hulafai Raşidi'nin uygulamasını örnek olarak e, ifade edebilirim. Yine İslam'ın iktisat sistemlerinden bir diğer e, özet e, başlık olarak, ee, yoksullara Allah rızası için yardım etmek, karz-ı hasen müessesesini çalıştırmak, bazı hataların kefareti olarak insanlara yardım etmek e, emredilmiştir. Söz gelimi kefareti için e, fakirlere e, tasadduk edilmesi, yemin kefareti için açların doyurulması gibi, e, hata ile öldürmenin diyeti gibi, Kur'an'da e, yoksullar değişik yollarla zekatın e, dışında, mecburen doyurulması gereken müeyyidelerle korunmuştur, gözetilmiştir. Yine İslam iktisadının bir diğer esası, farz olan zekattan ayrı olarak nafile sadaka teşvik edilmiştir. Allah yolunda infak, Allah yolunda cihat kabul edilmiş ve malla cihat, canla cihatla birlikte zikredilmiştir. O yüzden zaten cihat için infakın Cihada eşdeğerde olduğunu e, Kur'an'ın göstermesi açısından da önemlidir. E, çünkü özellikle günümüzde savaş e, daha çok parayla sürdürülmektedir. Hatta parayla savaş, e, silahla savaştan çok daha etkin olarak e, silahın hakim olamadığı e, yerlere kadar etki edebilmektedir. Bugün e, artık emperyalist ülkeler e, bir yeri... Fiziksel olarak işgal etmeyi gereksiz görüyorlar. E, Bunu hem pahalı olarak hem de e, çok uzun vadede e, geçerli olmayacağını düşünerek modası geçmiş olarak görüyorlar. Kendi piyonları vasıtasıyla veya televizyonları, filmleri vasıtasıyla, e, düzenleri vasıtasıyla yani paraya yön vererek ya da paralı insanların zihniyetlerine yön vererek insanların kafasını, insanların gönüllerini, insanların evlerini, insanların kurumlarını, sokaklarını, caddelerini işgal ediyorlar. Ama insanlar öylesine işgal altındaki zihinleriyle, gönülleriyle işgalin farkında bile olmuyorlar. Söz gelimi kendisi her şeyiyle tutsak olduğu halde, fiziksel olarak coğrafyası işgal edilmiş Filistin'e, Çeçenistan'a ağlıyor bazı insanlarımız. Halbuki onlar e, düşmanını dostunu biliyorlar. Zihni hür, e, gönlü hür ise e, toprağının işgal edilmiş olması onun için e, insani özelliklerden, ahlaki e, erdemlerden, e, fıtri ve itikadi bağlamda yücelikten onu aşağılara götürmüyor. E, bunu bir imtihan olarak görüyor e, ve insan olarak, Müslüman olarak hayatını ölüme kadar e, sürdürebiliyor. Ama e, işgalin farkında olmayan kişiler özellikle para yönüyle ne gibi e, yaralar aldığını düşünmeyen kişiler hatta eşyaların bile işgali altında kalıyorlar. Evlerimizin ne kadarı Resulullah'ın evine benziyor, ne kadarı Amerikalı veya Almanın evine benziyor. E, Tabi bunu değerlendirmek için de kafalarımızın İşgal altında olmaması hür bir şekilde çalışabilmesi lazım ki e, bu e, muhasebeyi yapabilelim. Gönüllerimiz ne kadar işgal altında e, onu değerlendirmek için e, herhalde objektif olmak. Evvela tümüyle sahip olduğumuz anlayışları bir tarafa atıp la süpürgesiyle süpürmek sonra illallah anlayışıyla e, yaklaşım sağlamak e, gerekir ki İfrat ve tefritten uzaklaşmış olalım, sömürü ve işgalleri tanımış olalım ve boşalan alana İslam'ı hakim kılacak şekilde yerleştirebilelim. Evet bu konuda işte e, sadece farz olan e, zekatla yetinmemiş din e, zamanın şartlarına göre her türlü araç ve gereci izzet için, onur için, hakimiyet için Allah'ın dinini yüceltmek açısından e, imkanları Allah'ın yolunda araç olarak amaçlaştırmadan onları e, vurgulamış, öne çıkartmış. E, İslam iktisadının bir diğer temel esası cimrilik edip Allah yolunda infaktan geri durmak küfür ve nifak alametidir diye din değerlendirmiş. O yüzden kritik dönemlerde bundan kaçınanların hatta e, durum normale döndüğünde Allah'ın onların infakını kabul etmeyeceği şekilde bir tavır almış Tevbe Suresi 53 ve 55. ayetler. O yüzden malları dünyada da ahirette de insanın başına dert ve bela olmaması için fitne olmaması ve biriktirdiği paralar Allah yolunda infak edilmeyip sömürü odağı halinde sadece bencil çıkarlar için kullanıldığında ahirette büyürlerinin dağılanacağı bir cehennem ateşine döneceği şekilde ifade edilmiş ayet-i kerimede. Yine Allah kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmez vurgusu, iktisat alanında da dallanıp budaklanmış. Herkes gücü ölçüsünde zekat verecektir, sadaka ve infaka katılacaktır. Önemli olan verilenin miktarı değildir, verildiği saf, halis niyettir. Dolayısıyla az sadaka, riya ve art niyetle verilen büyük paralardan Kur'an'a göre daha kıymetli, daha hayırlı olarak görülmüş Tevbe suresi 79. ayette o yüzden e, amellerden önce niyetlerin, geri plandaki e, zihniyetin öne çıktığı bir erdem e, anlayışı öne çıkmıştır. Zaten bu erdemi yakalayamadığımız zaman, e, zenginlerin değişik bir şekilde yine hakimiyeti, veren elin alan elden üstün olmasının ee, üstünlük anlayışının hakimiyete ve zulme yönelebileceği e, gayrimeşru yaklaşıma gitmesi yönüyle e, ancak ihlas, takva e, Allah'a e, tümüyle inanmak, malın mülkün sahibinin o olduğunu kendisinin emanetçi olduğu bilincinin e, yerleşmesiyle yani ihlas ve samimiyet e, ve niyetin sağlamlığı ile korunabilecektir. Bunu İslam iktisat sisteminde e, öne çıkartmamız gereken bir husus olduğunu Kur'an'dan yola çıkarak ifade edebiliriz. Yine Kur'an israf ve savurganlığın kötü olduğunu başta iktisada anlatırken ifade ettiğim gibi e, burada da vurgulayalım. İsra suresinin 26-27. ayetinde e, hem cimrilik hem de e, aşırı şekilde savurganlık e, kınanmış mümin daima orta yolu izlemesi gereken e, adalet ve ihtidal insanı olarak e, ortaya çıkartılmıştır. Yine İslam iktisadının bir diğer esası, dünya tutkusu, mal yığma sevdası, gerçek dindarlıkla, ihlaslı, takvalı bir müminlikle bağdaşmayacağı, Tevbe Suresi 34-35. ayetlerde çok net şekilde ifade edilmiş. Hatta bu ayeti e, daha üst planda anlayan Ebu Zer gibi insanlar, Allah yolunda infak edilse bile, zekatı verilmiş olsa bile, fazla mal biriktirmenin haram olduğunu, Kur'an'ın Kenz yani yığma dediği anlayışa girdiğini ifade etmişler. Hazreti Ömer'in de, yine hadis kitaplarında ifade edilen bir sözü nakledilir. Son dönemlerinde Allah bana ömür verseydi, Genç bir halife olsaydım e, Müslüman zenginlerin mallarını kullanmadıkları mallarını e, muhacirlerin fakirlerine dağıtırdım e, dediğini e, kitaplarımız nakleder. E, evet ezan vaktine e, yaklaşıyoruz. Bir iki dakika içerisinde diğer notlarımı ifade etmiş olayım İslam iktisadı konusunda esasları. Cizye zimmet ehlinden alınan bir vergidir. Dolayısıyla 20 yaşı ile 50 yaş arasındaki e, İslam devletindeki gayrimüslim vatandaşlar devlete bu vergiyi vermek dur durumundadır. E, e, bu insanların e, da İslam iktisadı içerisindeki malları ne onlara zulmedilip ne de e, e, asalak haline gelmemesi için e, sistem e, konulmuştur. Bu da Kur'an'i bir sistemdir. Yine süs ve güzel rızıklar yasaklanamaz. Bunlar da helaldir. Ancak başkalarını kıskandıracak davranışlardan imkanlar üzerinde kaç, kaçınmak gerekir. Takva olmasa bile e, kimsenin e, e, lüksü e, e, güzel rızıkları e, yasaklama hakkı söz konusu değildir. Helal, yol, helal yoldan ve çok aşırı şekilde olmadığı müddetçe yine e, İslam iktisadı şükreden zenginin e, sabreden fakirden yani veren elin, elin alan elden daha üstün olduğu bir yorumu e, içindedir e, nice İslami e, ibadetler zekat gibi haç gibi e, zenginlikle e, olacaktır e, sayın dinleyicilerim, İslam iktisadının temel esaslarını e, söylemiş oldum. E, bu konuyu inşallah ben e, 5-6 konu içerisinde, 5-6 hafta içerisinde e, ifade etmek isteyeceğim. Fakirlik zenginlik yaklaşımını, e, faiz anlayışını, İslam iktisadı ile ilgili rızık ve günlük e, problemlerimizi e, önümüzdeki haftalarda inşallah. Ee, devam eden konuşmalarımızda e, dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Hepiniz e, hayırla kalın. E, Allah'ın e, emanetlerine, e, Allah'ın istediği şekilde sahip çıkın. Paranın değil, Allah'ın kulu olmaya gayret edin. E, selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kur'an Kavramları ve sunan Ahmet Kalkan